Gezerin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yani VFP. Ukrayna'da üretilen gıda ürünlerinin serbestçe dünyanın geri kalanına ulaştırılabilmesi için Odessa bölgesindeki limanların acilen açılması çağrısında bulundu. Merkezi Roma'da bulunan VFP'den yapılan yazılı açıklamada, Küresel açlık krizi kontrolden çıkmadan önce VFP bugün savaşın harap ettiği ülkede üretilen gıdanın dünyanın geri kalanında da serbestçe ulaştırılabilmesi için Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanların yeniden açılması için çağrıda bulunuyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen VFP icra direktörü David B.C. şu anda Ukrayna'nın tahıl siloları dolu aynı zamanda dünya genelinde 44 milyon insan açlığa doğru gidiyor. Gıdaların Ukrayna'ya girip çıkabilmesi için bu limanları açmalıyız. Dünya bunu talep ediyor. Zira küresel boyutta yüz milyonlarca insan bu kaynaklara bağlı. Zaman daralıyor ve eylemsizliğin maliyeti herkesin tahmininden daha yüksek olacak değerlendirmesinde bulundu. VFP açıklamasında savaş nedeniyle limanların blokaj altında olduğunu bu nedenle de milyonlarca ton tahılın Odesa'daki ambarlarda ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki diğer limanlarında beklediği kaydedildi. Ukrayna limanları yeniden açılmadığı müddetçe Ukraynalı çiftçilerin Temmuz-Ağustos hasadında ürünlerini depolayacak hiçbir yeri de olmayacağına işaret edilen açıklamada küresel açlık kriziyle mücadele edilen dönemde silolarda bekleyen tağlıların boşa gideceği bildirildi. Dünya çapında 276 milyon insan akut açlıkla karşı karşıya. Ukrayna'daki çalışmaların sürmesi halinde bu sayının 44 milyon daha artmasının beklendiği vurgulandı. Küresel bir incelemeye göre gezegenin kömür madenindeki kanaryalar olarak tanımlanan dünya kuşları insanlığın dünya üzerindeki devasa etkisi arttıkça çok sayıda yok oluyor. Dünyada yaklaşık 11 bin kuş türü var ancak bunların yarısının popülasyonları düşüyor. Kuş popülasyonları, vahşi yaşam alanlarının yok edilmesi, iklim krizi ve böcek ilaçları ve diğer kirlilikten aşırı avlanmaya ve yabancı türlerin ve hastalıkların etkilerine kadar insan faaliyetlerinin neden olduğu tüm zararlardan etkileniyor. Bilim insanları bunun onları küresel değişimin en iyi yaşayan göstergeleri haline getirdiğini söyledi. İncelemede son yıllarda yalnızca Kuzey Amerika ve Avrupa'da milyarlarca kuş kayboldu. Ve tropik bölgelerde daha fazla tür bulunurken ılıman ve büyük ölçüde daha zengin ülkelerde daha yüksek bir oranın yok olması riskiyle karşı karşıya olduğu da tespit edildi. Araştırmacılar koruma çabalarının belirli yerlerdeki bireysel türleri eşiğinden kurtarmada başarılı olduğunu ancak küresel düşüşü tersine çevirmek için siyasi irade ve finansmanın ihtiyaç olduğunu söyledi. Esasında yapılması gereken şey Ekonominin kendisine değiştirmek yoksa bu yok oluş devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi NOAA, Hawaii'deki Mauna Loa gözlem evinden alınan yeni verileri kamuoyuyla paylaştı. Ağırlıklı olarak dünya genelinde fosil yakıtların yakılmasıyla yükselen atmosferik karbondioksit seviyeleri iklim krizinin başın, başlıca nedenlerinden biri. Independent Türkçe'deki habere göre karbondioksit seviyeleri yıl boyunca dalgalanıyor ve ilkbahar sonlarına doğru da yükseliyor. Bunun nedeni Kuzey Yorumada'daki mevsimler. Kuzey yaz geldiğinde bitki büyümesindeki artış atmosferde çok fazla karbon çekiyor ve seviyeleri düşürüyor. Ulaşım, sanayi, elektrik üretimi ve ormansızlaşma gibi diğer... Kaynaklardan doğan salımlarda 19. yüzyılın ortalarından bu yana yıl boyunca atmosfere büyük miktarda karbondioksit salınmasına ve atmosferik karbonun zaman içinde çarpıcı şekilde artmasına neden oldu. Geçen yılın en yüksek ayı olan Mayıs'ta karbondioksit seviyeleri 419,13 ppm olarak kayıtlara geçti. 20 yıl önce yılın en yüksek ayında bu rakam neydi dersiniz? 375,93. Bilim insanları Mauna Loa'da karbondioksit verilerini toplamaya başladığı 1958 yılının en yüksek ayındaysa bu 317,51 ppm'di. Nereden nereye? IPCC, dünyanın küresel ısınmayı yaklaşık bir buçuk derecede sınırlamak istemesi durumunda serbest gazı salınlarındaki düşüşün en geç 2025'te başlaması gerektiğini vurguladı. Avrupa Adalet Divanı danışmanı, Avrupa Birliği ülkelerindeki vatandaşların hava kirliliği seviyelerinin sağlıklarına zarar vermesi durumunda hükümetlerine mali tazminat davası açabileceklerini söyledi. Danışmanın bu görüşü son yıllarda Luxemburg merkezli Avrupa Birliği Adalet Divanı'nda Fransa, Polonya, İtalya ve Romanya'da dahil olmak üzere yaklaşık 10 Avrupa Birliği ülkesinin hava kirliliğinden suçlu bulunduğu bir dizi kararı takip ediyor. Mahkemeden yapılan açıklamada Avrupa Birliği hukuku kapsamında hava kalitesinin korunmasına ilişkin sınır değerlerini ihlali devletten tazminat talep etme hakkını doğurabilir dendi. Adalet Divanı Alman Başkonsolosu Juliana Kokot Hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan ve çalışan kişilerin genellikle daha yoksul topluluklar olduğunu ve özellikle yargı korumasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Kokot, tazminat talep eden kişilerin sağlıklarına verilen zarardan doğrudan hava kirliliğinden kaynaklandığını kanıtlamaları gerektiğini söyledi. Dolayısıyla bunlar yapılırsa önü açılmış olacak. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz hepinize. Esen kalın.